Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. <gülüyor> evet, yani bu Türkiye'de ekonomik gidişatın durumuna ilişkin son bir Dünya Bankası'ndan da bir rapor geldi. Biraz onu konuşalım istersen. Dünya ekonomisinin büyümesinde öncü ülkelerden olacak diye de bir açıklaması vardı. Dünya Pardon Bankası. kimin? Dünya Bankası'nı. Türkiye Öncü ülkelerden. Evet vardı. öyle bir haber vardı. Ha, ama raporda yani ne rakamlar onu söylüyor. Tam da onu sormak istiyorum. Yani ben Türkiye... öyle bir şey gördüm ama ha. tabii tartışmaya değer fakat dün de OECD yayınladı. Hmm. Dünya Bankası'nın malum bu raporu Global Outlook yani küresel görünümü ekonominin. Onun için Türkiye'ye spesifik olarak e, ayrıntılı bir yer vermiyor. Ama tabii e, tahmin tablolarında ekonomik büyüme tablolarında Türkiye'de var. E, ama OECD daha spesifik olarak e, Türkiye'de malumu OECD üyesi e, daha ayrıntılı. Onun için ben OECD üstünde daha çok duracağım ama e, hemen şunu söyleyeyim. Bir kere bu iki büyük kuruluşun tabii Bu e, raporları ve büyümeye yönelik tahmini ve onun sonuçları e, önemli haber değeri var. E, çünkü buna hükümet de e, tepki göstermek zorunda kalıyor. Nitekim Mehmet Şimşek de o tepkiyi gösterdi. Biz öyle değil bu kadar büyüyeceğiz dedi geleceğim o noktaya. E, ama öte yandan e, ben de doğrusu katılıyorum. O bakımdan da sahipleneceğim biraz. Tabi bazı ayrıntıları da tartışacağız. Önce bir kere şunu belirteyim. Ekonomik büyüme tahminleri nedir? Yüzde 3,5 diyor Dünya Bankası bu yıl için. Gelecek yıl için de 3,9 diyor. OECD de bu yıl için 3,4. Gelecek yıl için 3,5 diyor. Şimdi bunlar bir kere oldukça düşük Türkiye için. Nedenlerine de geleceğim ve bazı sıkıntılar da var. Ee, örneğin sen şimdi öncü ülke dedin. Onun için ben biraz tepki gösterdim. Evet yani bir de diye. Şöyle BBC Türk'çenin haberinde e, bayağı manşetle yani 5 Haziran tarihli bir haberdi bu. Dünya Bankası Türkiye dünya ekonomisinin büyümesinde öncü ülkelerden olacak diye yazılmış. Allah Türk Allah. Çünkü Dünya Bankası eee emerging ne? Yükselişte olan diye çeviriliyor evet. değil mi? Yükselen, Yükselen ekonomiler evet. ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda 4.1 bu yılın büyüme tahmini %4.6'da gelecek yılın tahmini. Şimdi nereden bakarsan bak 3.5, 4.1'in altında, 3.9'da 4.0'nın altında. Öncü ülkeler var mı diye bakarsan yani karşılaştırmada hemen hızla yapayım Latin Amerika'dan örneğin Meksika'da Brezilya'dan daha iyiyiz ama Asya'nın hala çok altındayız ve bu ülkelerin ortalama büyümeleri açısından da daha gerideyiz onun için ben burada bir öncü rol doğrusu görmüyorum ama istersen biz Türkiye'ye dönelim odaklanalım evet, şimdi OECD daha ayrıntılı demiştim tabii bir analizi var. Bu yıl için 3.4 büyüme öngörüyor. Bu nereden kaynaklanıyor diye baktığımız zaman hani şeytan ayrıntılarda gizlidir diye bir genel söz vardır. Hı hı. Onun için ayrıntılara bakmak lazım. Ve orada bazı tartışmaya açık noktalar da var. OECD diyor ki bu 3.5 3.4 olacak ama şöyle olacak diyor. Tüketimde Geçen yıl 2.6'dan büyümesi tüketimin özel tüketimden söz ediyorum. 4.8'e çıkacak. Yatırımlar 3 büyümüştü. %3 2.6'ya düşecek. Ondan sonra çok önemli bir nokta bence tartışmaya açık. Hükümet harcamaları da geçen yıl 7.3 olmuştu. Yani bayağı gaz verilmişti. Ama bu yıl 2.8'e yani bir anlamda tekrar sıkı bir maliye politikasına dönülecek diyor. Yani bir fren öngörüyor. Ben bu freni sözlerin dışında Maliye Bakanı'nın göremiyoruz. İlk şeyler, bir aylarda gelen bütçe gerçekleşmeleri de geçen yıla göre daha bir açılmaya işaret ediyor. Burası önemli çünkü şeyin de belirttiği gibi OECD'nin Önemli bir vurgu ee, Diyor ki bol kepçe Ben biraz kendi tabi lisanımla Söylüyorum ee, Bol kepçe teşvikler çıktı diyor Nitekim işte biliyorsunuz Dayanıklı tüketim mallarında KDV şeyi oldu Müthiş bir istihdam şeyi Şubat'taki bence evet. bir şey yaramayacak Sadece e, firmalara Bir gelir transferinden ibaret olacak Bir istihdam teşviki çıktı. Yılın sonuna kadar geçerli muazzam miktarda işte esnaf küçük orta büyüklükteki şirketlere faizsiz kredi dağıtıldı ve hazine garantisiyle dağıtıldı 100 milyara yakın uzun lafın kısası daha da var bu teşviklerin sonucunda tabii ki özel tüketimde bir artış beklenebilir bu yıl ben de bekliyorum de işte malum ciddi bir, neredeyse iki katına yakın özel tüketimin büyümesinde bir artış öngörüyor. Yani özel tüketimin başını çektiği bir büyüme bekleniyor. Fakat bence bunu yeterli görmeyecek şey hükümet ve bütçe kaynaklarını da yani harcamaları, devletin harcamalarını Arttırmaya devam edecek Yani frene yeterince basmayacak diye düşünüyorum Bu birinci nokta ee, Neden böyle düşündüğümü de söyleyeyim Çünkü Mehmet Şimşek hemen tepki gösterdi Bu rakamlara Dedi ki yok biz yüzde dört buçuk beş Hatta altı daha orta vadede Büyüyeceğiz dedi Tabi o kaynakları nasıl öngörüyor Bu büyümenin kaynaklarını Onun bilmiyoruz ama e, Hükümeti rahatsız etmiş durumda ...nedenlerine de geleceğim... hani ...bu, bu, bu kadar büyümeyle ne olabilir... Ee, ...onu konuşuruz... İk, ...bir ayrıntı daha... Ee, ...bu büyümenin ardında... ...üç nokta ...ihracat geçen yıl küçülmüştü... ...çumda turizm çok etkili oldu... ...yani burada ihracat derken... ...mal ve hizmet ihracatı... ...tabii beraber ele alınıyor... ...makroekonomik açıdan... -2 iki, yüzde iki küçülmüştü... 5.3 diyor... Yani ihracat fena gitmiyor doğru ama turizmde Ruslarda bir kıpırdam mı oldu sayıları arttı. Ama Avrupa Birliği'nden gelen turist sayısında da azalma var geçen yıla göre yani kötü bir yıla kıyasla. Onun için bu bana da doğrusu biraz şüpheli geliyor. Ama kabaca ben daha yüksek bir tüketim olabilir diyerekten ben de doğrusu %3,5 ile 4 arası bir büyüme ...tahmin ediyordum OECD biraz daha kötümser ama son tahlilde diyelim ki bu oldu. Yani bu risklerde daha fazla gaz verdiler devlet harcamalarına vesaire olabilir. Yüzde üç buçuk dört arası bir büyüme. Dünya Bankası da ayrıntı vermemiş ama tekrar hatırlatayım o da aşağı yukarı aynı seviyede bir büyüme öngörüyor... Ama dediğim gibi bu büyümenin yeterli olup olmadığının ciddi tartışmamız lazım ve OECD ayrıca bazı çok önemli sorunlara da orta vadede risk yaratan sorunlara da dikkat çekiyor. Onlara da geleceğim. Bir kere tabii işsizlik meselesi. şimdi Bu büyümenin en bence kritik noktası bir kere düşük bir büyüme oranı Türkiye açısından neden düşük? Çünkü tamam zaten kişi başına geliri yeterince hızlı arttıramıyor ama esas işsizliği aşağı çekecek kadar yüksek bir büyüme değil. Ee, nitekim o işidin de kanaati bu. Çünkü işsizlik oranlarında hiçbir değişim öngörmüyor. Yani tamam bu büyümeyle ben de katılıyorum. İşsizlik bundan sonra zaten yüksek bir düzeye geldi. Daha fazla artacağını düşünmüyorum eğer bu oranda büyürse Türkiye ekonomisi. Ama bu şeyi aşağı çekecek kadar yüksek istihdam yaratmayacak. İş gücü artışını telafi edecek kadar. Dolayısıyla da biz yüksek işsizlik oranlarıyla bu yılda yaşayacağız ve gelecek yılda yaşayacağız. ya yani o OECD'nin de öngörüleri bu yönde. Bu tabii rahatsız ediyor. Onun için hükümet çok daha yüksek büyüme istiyor. Şimdi bu tenakuz yani bir taraftan ekonominin işte tahmin edilen yavaş büyümesiyle hükümetin özellikle işsizliği unutmayın. 2019'a doğru belki erkene de alınacak bilemiyorum. Seçimler var ve tabii çok daha canlı bir ekonomiyle gitmek istiyor. Şimdi bunu yapabilir mi? Burada özellikle para politikası var. ...konusunda da bir açmaz ortaya çıkıyor. OECD de... ...bunu vurgulamış... ...raporunda. Burası da... ...önemli. Ayrıca şunu da belirttim ...OECD'nin raporunda... ...tabii ki genç işsizliğe biz de çok... ...söz ettik, tartıştık bunu. Özel bir vurgu var. Bu her zaman yapılmıyor. 2017'nin başında... 24'e yükseldi diye... ...not düşülmüş. Onu da belirttikten sonra... ...isterseniz... Enflasyona döneyim. Yani evet. önemli bir açmaz olarak. Bir kere OECD şeyle hiç hem fikir değil. Hakim resmi söylemle biliyorsunuz işte hem Merkez Bankası hem hükümet diyor ki enflasyon bundan sonra düşecek. Yıl sonunda da işte Merkez Bankası'nın tahmini yüzde sekiz buçuktu. Malum yüzde çıkmıştı hemen hemen. Şöyle çok az bir hafif bu son Mayıs ayı rakamlarında açıklanan bir hafif düşüş pazartesi açıklandı. Yıllık enflasyonda çok cüz'i bir düşüş olmuştu ama hala tabii %12'ye yakın. Bu açıdan OECD katılmıyorum diyor. Ve yıl sonu enflasyonunu %10.4 olarak tahmin ediyor. Hmm. Doğrusu benim de tahminim bu yönde. Yani bu %10'un hani 9.9 olsa ne fark edecek zaten. Bu %10, %10 evet. oldukça yüksek bir enflasyon oranı değil mi? Şimdi burada Ömer işin can alıcı noktası şurada. Şimdi enflasyon tahminleri rakamları tartışma çok da anlamlı veyahut da çok da ilgi çekici değil. Önemli olan şu bu ne anlama geliyor? Evet. Neden Merkez Bankası'nın tahminlerine kimse inanmıyor. Burada sadece ben OECD işte başka iktisatçı mektisatdaşlar değil bir de anketler yapılıyor. Ee, işte beklenti, enflasyon beklentisi çok önemli malum. Ee, onu e, takip ediliyor. Merkez Bankası takip ediyor ve orada da sürekli yükseliyor yıllardan beri. Yani enflasyonda uzun lafın kısatısı çok ciddi bir katılaşma söz konusu. Ve bu katılaşmanın Sonucunda Bu enflasyonu aşağı çekmek için Bu sıkı para Politikasını daha uzun süre Hatta belki de sıkılaştırarak Bunu söyleyenler de var Devam ettirmek lazım Şimdi burada Geçen son programımızda da Tartışmıştık Bunu katiyen istemiyor hükümet En başta Cumhurbaşkanı istemiyor Bunu tekrardan dile getirmişti Hatta Söylediklerini konuşmuştuk Şimdi bunu ne kadar sabredecekler bence burası çok kritik bir nokta çünkü bu yüksek enflasyona ve bunun ardındaki önemli iki faktörden birisi olan Türk lirasının değer kaybını durdurabilmek için hakikaten çok sıkılaştırdı. Şimdi tekrardan geçen programda konuştuklarımıza dönmek istemiyorum ama çok hatırlatma gerekirse faiz fiilen Merkez Bankası'nın fonlama faizi olağanüstü yükseldi. Ve ayrıca miktar olarak da kısıtlama yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda hükümet diyorsa ki ya bunlar işte Dünya Bankası, OECD yüzde üç buçuk büyüyeceksiniz diyor hadi oradan biz yüzde beş büyüyeceğiz dediğiniz zaman elinizde çok fazla enstrüman yok. Ya çok ciddi yatırım, yalancı yatırım gelecek ki onun ıı, emareleri yok. Malum ıı, şeyler, ilişkiler özellikle Avrupa'yla Oldukça kötü, devam ediyor. Tamam bir kopma olmadı, köprüler atılmadı. Bu da iyi bir şey tabii ama sonuçta böyle bir Türkiye iştah kabartan bir şey yatırımcı açısından görünümde değil. E, o zaman ne yapacaksınız? Ya çoğun derece gevşek bir para politikasına gitmek zorundasınız ki bu arzulanıyor gibi duruyor. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın söyleminden. E o zaman e, tabii enflasyon %10.4 bile olmaz. E, Türk Lirası'nın değeri de düşmeye devam eder. E, bunu göze alabilirler mi? Birinci soru bu. E, i̇kinci soruda işte biraz önce de e, vurguladım. O EECD ciddi bir fren öngörüyor kamu harcamalarında, tüketim harcamalarında. E, e, bu freni yapmazsınız. E, o zaman zaten bir dönüm noktası yaşandı geçen yıl borç oranı ki en övündüğümüz şeydi. Doğrusu çok da düşük düzeyde kamunun Kamu borcunun şeye oranı, milli gelire. Bu geçen yıl hafif bir yükselme eğilimine girdi. Halbuki sürekli düşüşteydi. E, hazine garantileri devam ediyor. OECD bunu özellikle takip edilmesi lazım diyor. Bu bol kepçe şeyin e, teşvik politikası. Uzun süremez diyor. E, uzun süremezse ne olacak? 2018 yılında Ee, ne yapacaksınız? Belki erken seçim yapacaksınız. Yapmasanız bile 2019'da çifte seçim geliyor. Ee, şimdi bunların hepsi büyük soru işareti ve hakikaten bir şeye doğru, dilemalara doğru, bir takım açmazlara, açmazlara doğru bir evet. gidiş var. Yoksa 3,5 büyümenin hani her şey dengede olsa bir sıkıntısı... Olmaz, alt tarafı yavaş büyüyorsunuzdur ama büyüyorsunuzdur. Fakat bu dediğim gibi özellikle siyasi açıdan ve toplumsal açıdan takmin edici bir büyüme değil. Hükümet de buna bir tepki gösterecek ama ne tepki gösterecek bilmiyorum. OECD'nin bir önemli vurguladığı nokta da şu, bu tabii özel tüketime dayalı büyüme, onun başını çektiği bir büyüme düşük de olsa sonuçta özel tüketim artışı daha yüksek öngörülüyor. Tabii cari açığı da arttırmasını bekliyor. Yani tekrardan cari açıkta bir yükselme dönemi yaşayacağımızı öngörüyor. Bu bence tahmini %4.8'e çıkması Ee, geçen yıl işte 3.8 olmuştu cari açık. Bunu da unutmayalım bu daha yüksekti 5 civarındaydı. Ee, bu milli gelirde ulusal hesaplarda tabi yukarı bir doğru bir revizyon yapıldı. Evet. %21 artış son tahlilde 2015-2016 itibarıyla O tabi bu oranı düşürdü. Bu sonuçta matematik bir sonuç. Ama şimdi o düşmüş orandan 3.8'den 4.. 8'e çıkmasını OECD bekliyor ki ben biraz önce de belirtmeye çalıştım fazla iyimser buluyorum mal ve hizmet ihracatı artışını OECD'nin bu daha da yüksek olabilir şimdi nereden bakarsanız bakın daha hızlı bir büyüme arzuluyorsunuz hükümet olarak işsizlikle mücadele edebilmek için o kadar yüksek bir işsizlikle gitmek istemiyorsunuz seçimlere Ama bunu yapabilmeniz için de başka dengeleri ancak bozarak kısa vadede belki daha yüksek büyüme elde edebilirsiniz ama bu tabi son derece riskli. Yani çok özet olarak siz de tabi katılın isterseniz ne düşünüyorsunuz sorularınız olabilir. Çok özet olarak böyle bir manzara ekonomik gidişatta görünüyor. Evet bu tabi bu Çok, Alo? Bu çok olumlu bir şey olarak da gözükmüyor tabii. Hayır. Ee, dediğim gibi ciddi riskler var. Ee, tabii hani geçen yıl işte en son TÜİK de bu şeylere tam yeni hesaplara ulusal hesaplara tam da hakim olamadı. Çok ciddi revizyonlar yapıyor 3 ayda bir. Nihayetinde işte 2016 3.1 ile noktalandı. 3.1'de de işsizliğin ne hale geldiğini gördük. Evet, Türkiye İstatistik ee, şimdik, Kurumu'ndan bahsediyoruz. 3.5 hadi diyelim ki tuttu, hadi biraz daha yüksek olsun. Sonuçta en iyi ihtimalle bu yüksek işsizlikte yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bu bence en önemli nokta bu. İşsizlik toplumsal şeyler, anketler de gösteriyor. Bir numaralı sorun haline tekrar geldi. Yara ikinci sıraya inmişti. bu bir birinci nokta. Tabii ikinci noktada daha orta vadeli baktığın zaman önemli risklere dikkat biz de çekiyorduk. Şimdi OIC de resmen buna dikkat çekmeye başladı. Dediğim gibi bu risklerin en başında bu enflasyon açmazı geliyor. Bu katılaşma yani eğer tahminlerimiz doğrulanırsa ne yapacak Merkez Bankası? %8,5'a indireceğim sonra da işte söylüyor, söylüyor. 2018'de %6 küsura sonra 2019'da %5'i ama bu hikaye hep anlatılıyor son yıllarda. Ve bu hikaye hiçbir zaman gerçekleşmedi ve bunun sonucunda hakikaten enflasyonda ciddi bir katılaşma oldu. Şimdi bunu nasıl aşacaksınız? Ya şöyle diyebilirsiniz. Ya Enflasyonu kontrol altında tutuyoruz. Boş ver işte %8 son 6 yılın, 7 yılın ortalaması. Böyle idare edelim. Bunu tabii açıkça hiçbir zaman söylenmiyor. bu Hep biz enflasyonu düşüreceğiz deniyor. Ee, ama bunu da giderek e, tutturmak güçleşiyor. Çünkü katılaşmadan belki daha somutlaştıracak gerekirse Her defasında tamam enflasyon yükseldikten sonra düşüyor ama düştüğü nokta hareket ettiği noktanın hep daha üstünde yavaş yavaş olmaya başladı. Bu sefer bu daha da görülür olacak ve yıl sonunda eğer tutmazsa tahminleri e o zaman hakikaten çok ciddi sıkılaştırmaya gitmeleri lazım maliye politikasında da bunu istemedikleri gibi Cumhurbaşkanı bunu gerekli de gördü. Gerekli de görmüyor. Evet o açıdan Şimdi belki burada, de en endişe e, verici olan Doğrusu mi? ben de kestiremiyorum. Yani ne yapılabilir? Benim e, ya ekonomik rasyonalite diyor ki bu koşullarda işte dünyaya açık bir ekonomi temel sıkıntıları var. Verimlilik artışları çok düşük e, vesaire vesaire. Bu ortamda işte bir de gıda fiyatları tabii enflasyonda Türk Lirası'nın değer kayıplarının etkisinden söz ettim ama diğer ikinci önemli faktör de gıda. Ona da bir çare bulamıyorlar. Bir komite kuruldu. İşte en son yani yıllık birkaç iki yıldır ne çalışıyor ortada fazla bir şey yok. Orada çok ciddi belli ki aracı rantları var. Bunu herkes biliyor. O aracı rantlarının üstüne de gidemiyorlar. Yani hem üretici perişan, çiftçi... Ee, ekip biçtiği ürün yeterince para etmiyor ama pazara geldiğinde ya da işte şeylere geldiğinde e, büyük şeylere e, ne deniyor onlara ama şimdi şey ismi vermek istemiyorum ee, dükkan ismi. Süper marketler, alışveriş merkezler. İnanılmaz fiyatlara çıkıyor. Bundan da tüketici rahatsız ve tabii tüketici enflasyonunu körüklüyor. Şimdi buna da bir çare bulunamadı. İşte en son bulunan çare ithalat yapalım diyorlar bazı malların çok fiyatları yükseldiği zaman. E, bu da tamam geçici olarak bir çare olabilir. Eğer fiyat artışı ne bileyim içeride bir şeyden kaynaklanıyorsa. Sel olmuştur yok kuraklık olmuştur bir şey olmuştur ama yapısalsa sorun. Bunu da uzun süre devam ettiremezsin. Sonuçta içerideki üretimi yavaş yavaş tavsiye etmeye başlarsın. Yani böyle çıkmazlarla karşı karşıya yapısal sorunlarla ve bunun işte çok önemli yansımaları var. İki tanesi bence biri işsizlik, öbürü enflasyon. Bu açıdan ben çok parlak görmüyorum. Evet, şiddet olaylarının da artmakta olduğu görülüyor. Bu işsizlik meselesine bağlanabilir mi, bağlanamaz mı bilmiyorum ama e, çok ağır silahlarla trafikte, şurada, burada Vallahi insanlar birbirini e, vuruyor. Bir süre bekleyip izlenmesi lazım. Bu tabii hem sosyologların hem konuyla ilgilenecek iktisatçıların araştırmaları lazım ama bu mümkün çünkü genç işsizlik Evet. ...dünyanın her yerinde sorun yarattı. Tabii ülkelerin kültürleri önemli... ...demokratik düzenler önemli... Ama ...türkiye'de öyle bir hukuksuzluk hakim ki... ...bu hu hukuksuzluk aşağı doğru... ...topluma doğru yayılıyor. Evet yani Dün bile... ...şeye bilmiyorum... Iı, ...aktarmaya değer mi? Bir şahit oldum... ...bizim Anadolu Hisarı'nda bir şey var... Iı, Sokak vardır, Kızılserçi sokağı, dere boyu, gökse boyunda. o tek yönlüdür. Hisar'a doğru tek yönlüdür. Şimdi öbür tarafta tıkalı diye e, normal yol. O tek yönden inanılmaz kullanılıyor ve siz gidemiyorsunuz normal yolunuzda. ve Sonunda orada kafa kafaya ke keçi misali karşı karşıya kaldı arabalar, polis çağrıldı vesaire Yani o kadar rahat ki insanlar hukuksuzluğa... O kadar artık şey etmeye başladı ki benimsemeye ve ben de o zaman çiğnerim demeye can canlı okudular orada trafiğin. Yüzde yüz haksızlar. Evet. Ters yönlü yoldan geliyorlar neymiş zaman kazanmak için öbür taraf tıkalı diye. Şey hiç düşünmüyor. E peki o yolu kullanacak? E, arabalar ne yapacak? E ben bir girin bakayım diyor. Onları hallederim diyor. mi ya al sana geriye diyor sana vesaire Yani bu çok dün yaşadığım bir tipik şey olduğu için akle konusunu evet. aktarmak istedim. Ee, bu yani şeye dönecek olursak dediğin gibi şiddet toplumda tabana yayılıyor hızla. E bunda bence tabii ki e, işsizliğin de büyük bir ihtimalle etkisi var. Daha da olacak. Çünkü bunlar birikimlidir. Siz evet, benden daha aynen, iyi bilirsiniz. Bu hemen işsiz kaldım diye şey etmez. Ama uzun süre işsiz kalırsa yakınları işsiz kalmaya başladıkça o bunalım o baskı stres tabi insanları sapıttırabilir. Konuyla evet. alakası yok ama çıkarken bir şey söylemem gerekiyor. Vaktimizi doldurduk biliyorum. Ee, gayet malumat vuruşluk yapacağım şimdi. Katar'daki işsizlik oranlarına da baktık. Malumunuz Katar ya gündemimiz evet. bu arada. %0.20'ymiş efendim. Neredeyse yok gibi bir şey yani. Yokun en dibi. E Bizde işte %11'i hemen hemen buldu. Yani genel işsizlikten söz ediyorum. Tarım dışı %12. E, bu işsizlik oranları tabii hangi standartlarla bakarsanız bakın çok yüksek ama en önemli onu bir kez daha altını çizeyim. Genç işsizlik oranı evet. bu genelde artan işsizlikten çok daha hızlı arttı ve %20'nin üzerinde. Bu yüzde yirminin altındaydı bir yıl önce. Evet. Bu en tehlikeli ve en kaygı verici gelişme bu herhalde. Bunu konuşmaya elbette devam edeceğiz. Çok teşekkür Tabii ederiz. Ki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat